Aynı zamanda hem Müslüman, hem dinin emirlerini ray ediyor, hem de biraz neşelenmek isteyenler de teravihden sonra Karagöz'ü giderdi, Karagöz oynatılırdı. Karagöz, bir eğlenceden ziyade bir tasavvuf idi. Evet, zaten perdek özelinde evet. belirtiliyor. Nakşesunun remzeler hüsünde ruhiyet perdesi, Hacı i hükmü özelden bir hakikat perdesi, sireti surete müminü temaşa eylemek, hayır olmaz ehl basiret perdesi. Çünkü Mutin Arabi Hazretleri Kadir-i Sürre Futaat-ı hakkında büyük malumat vermiştir. Ve bu, efendime söyleyeyim, tamam bir tasavvuftur. Tabi kışında kalırsak, hikayeler de böyledir, kışında kalırsak o cevizin acı kabuğu gibidir. Hakikaten inmek lazımdır. Peki efendim, Perde Gazeli'nde belirtilen bu tasavvufi hikmet, gölgeler vasıtasıyla nasıl belirtiliyor? Ne ee, demek istiyorum? E, bu Bu vahdete işaretti. Cenab-ı Hakk kudret-i kuvvet, karagözü nasıl Kara karagözün hiçbir, karagözü ve hacivatın, diğer hayallerin hiçbir iradesi yok. Ancak karagözücünün şey, idaresiyle ve onun iradesiyle oynadıkları gibi bütün mevcudatın, Hakk'ın yedi kudretinde bu şekilde hareket ettikleri ifade edilirdi. Evet. Sahne, alemi i şuhuda yani dünya yaşayışına, Kara perdefesi görülmesi Cenab-ı Hakk'ın gözlerden nihal olmasına, Perde zuhur edin, hayaller insanların hayalden başka bir şey olmadığını ifade ediyordu. Evet. Ve konuşan da, he, konuşan da, konuşturan da hak olduğunu <gülüyor> ifade etmişti, vahdeti vücudu bu şekilde ifade ederler idi. <gülüyor> Ve Karagöz'ü oynadılar. Mücerref böyle Karagöz'ü vesaire ilimden bir beher olan kimseler değildi. Hatta bazı tekaya meşayi, tekayemşehirleri, irşada memur olan zevaat, bunlara yatırlardı, gösterirlerdi Karagöz'ü. Zaten şeyleri şeyh, küşteri. Küşteri Hazretleri, evet. Efendim, Bursa'daydı kabri, Ulu Camii'nin karşısındaydı. Bir gecede yıkmışlar, fotoğraf tükene yapmışlar. Fakir gittiğimiz, canet evet. girdi. Akşamdan kürmeydi. Sabahleyin fotoğraf tükene olmuş. Bunlar evet. evet. Bursa'da bir kabir var, Karagöz Hacıvat'ta. Yani. benim e, o şeyde, Çekirge yolunda Karagöz var. Yani. He, Çekirge yolunda. Bunlara isnan edilen iki kabir var. Evet. Hacıvat'ın da Karagöz'ün kabirleri. Zaten bir de ayette, Anlaşıldığına göre yani bize aldığımız, duyduğumuz, okuduğumuz güzel yani haberlere göre ilk defa Şeyh Kustarı Hazretleri bu Kara Gözü sözleri Padişaha Kara vasıtasıyla yani bu bey Padişaha söyleyeyim aradığımıcık bir meseleyi Karagöz vasıtasıyla onu Padişaha duyururlardı.